Merhaba, olimpiyatlar çevreci oyunlar iddiasıyla başladı. Oyunların gerçekleştireceği alanların sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasının amaçlandığı organizasyonda, olimpiyatlar bitince halkın kullanabileceği ve yaşayanlara fayda sağlayacak bir çevre oluşturulması hedeflendi. Ancak olimpiyat komitesinin bu kapsamda hayata geçirdiği çalışmalara eleştiriler de var. En önemli tepkilerden bir tanesi, olimpiyat madalyalarını çevre konusunda olumsuz uygulamalar yapmış ve suçlar işlemiş, Dünyanın üçüncü büyük altın üreticisi Rio Tinto'nun üretici olması. Ayrıca çevre örgütleri WWF ve Rio Regional, Londra 2012'nin enerji atık ve kaynakların kullanımı gibi önemli konuların yanı sıra kamu sağlığı alanında da hedeflerin gerisinde kaldığını açıkladı. Örgütler oyunların sıfır karbon ya da sıfır atık hedeflerine tutturamayacağını, tüketime karşılayacak yeni yenilenebilir enerji üretimi gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Hava kalitesinin de hedeflerin gerisinde kalması bekleniyor. Küresel ısınma her alanda bizi etkiliyor. Uzmanlara göre 30 yıl sonra çikolata ve kahve lüks olacak. 30 yıl sonrası ile ilgili bir öngörü de somon ve alabalıkların 2090 yılına kadar dünya üzerinde %18 ila %38 oranında azalacağı belirtiliyor. Zira 2002'de yapılan araştırmalar soğuk su akıntılarında yaşayan canlıların küresel ısınmada büyük oranda yok olduğunu ortaya koymuştu. Yine 30 yıl sonra çikolatanın lüks tüketim ürünü olarak nitelenmesi çok olası. Çünkü Ghana ve Fildeşi sahilinde kakao sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Balın geleceği ise sadece arıların değil tüm dünyanın sonunu hazırlayabilir. Şiddetli yağışlar arıların bal yapma yeteneklerini kısıtlayabiliyor. Bu yalnızca bal üretiminin azalması değil, aynı zamanda dünyada birçok gıdanın üretilmesinde anahtar rol oynayan arıların da yok olma riski neye taşıdığı anlamına geliyor. Kahve zincirlerinin yaptığı açıklamalara göre sıcaklık değerleri aynı hızla yükselmeye devam ederse dünya çapında kahve dolaşımında büyük bir sıkıntı yaşanacak. Dünya ısınırken çözümü ise o kadar kolay ki. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Anabilim de başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar Deutsche Welle Türkçe'nin kendisiyle yaptığı röportajda rüzgarın Türkiye'de Almanya'ya göre iki misli hızla estiğini bunun rüzgar enerjisinden elektrik üretme maliyetlerinin Önemli olanı da düşürdüğünü söyledi. Uyar ayrıca yine Almanya'ya göre güneşi gün sayısı çok daha yüksek olan Türkiye'de güneş elektriği maliyetinin çok daha düşük olduğunu da söylüyor. Uyar yenilenebilir enerji herkes tarafından eşitçe ulaşılabilme, merkezi otoriteye bağımlılığı bulunmaması ve diğer kaynaklar gibi özelleştirilemediği için de barış, eşitlik ve özgürlük bize sağlıyor. Ayvalık'ta 22 adayı kapsayan Tabiat Parkı için revizyon planı hazırlanmasının önü şimdilik kesildi. Ayvalıkların kendi bölgelerindeki doğa harikalarını korumak için oluşturduğu platform üyeleri ve Ayvalık Küçükköy Belediyesi tarafından Tabiat Parkı revizyon planına açılan davada mahkeme revizyon planının yürütmesini durdurdu. Karar Ayvalıkları çok sevindirdi. Şimdi Cunda Şeytan Sofrası, Taksi Yarhis Kilisesi gibi doğal ve kültürel değerleri koruma konusunda ciddi bir adım at atıldığına inanılan Ayvalık halkı, revizyon planı ile henüz gündemde olmasa da bir takım imar uygulamalarıyla Tabiat Parkı'nın bir kısmının kaybedileceğine, ranta kurban verileceği endişesi yaşıyordu. Mahkemeye revizyonla ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile Tabiat Parkı planının Ayvalıkların istediği gibi kalmasını sağlamış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre denetimi kirliliğe duyulan hassasiyet ve çevre duyarlılığını göstermesi amacıyla Valiliklere bir talimat verdi. Erdoğan Bayraktar imzalı yazıda çevresel etki değerlendirmesi izin denetim genel müdürlüğünün yapmış olduğu denetimlere istinaden mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak tüm valiliklerin konuya gerekli hassasiyet ve titizliği göstermelerini rica ederim dendi. İstanbul Büyükçekmece'de Murat Bey mahallesinde ise iki yıldır mahalleye zehir saçan ruhsatsız asfalt fabrikası Mücadelesini radikal bir süredir yaptığı haberlerle takip ediyor. Meskenlerden ve insanların ikamet ettiği diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken ve 3 kere mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam eden fabrikaya halkın tepkisi sürerken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise kendi zabıtası tarafından mühürlenen ruhsatsız fabrikaya destek verdiğini açıkladı. Akgün ne derseniz deyin bu devletin en üst bakanları dahi bu şantiyeden haberdar olmuşlardır. Bize verdikleri talimatlarla Çatalca yolunu bitmeden bu şantiye kaldırılmayacak demişlerdir. Duble yollarla buraya gelebiliyorsanız onun değerini iyi anlayacaksınız dedi. Mahalle halkının iftar yemeği protestosu ise müzik açılarak bastırılmaya çalışıldı. Yasalara göre yerleşim yerlerinin yakınında asfalt fabrikası çalıştırılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsatını iptal ettiği, iki hafta önce de üçüncü kez mühürlediği fabrika ise hala bacasından duman saçarak. 50 metre yakındaki evlerin, bahçelerin, tarlaların üzerine zift yağdırıyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.